18. mektup, Bismihi Sübhaneh ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih Bu mektup üç mesele-i mühimmedir. Birinci meseley i mühimme Fütuhat ı Mekki'ye sahibi muhyiddin Arab, Arap Kuddise ruhu ve insanı ı Kamil denilen meşhur bir kitabın sahibi Seyyid Abdülkerim Kuddise Sirruhu gibi Evliya-i Meşhure küre Arz'ın tabakat-ı ve Kaf Dağı arkasındaki Arzı Beyzadan ve fıtuhta meşmeşiye dedikleri acayipten bahsediyorlar. Gördük diyorlar. Acaba bunların dedikleri doğru mudur? Doğru ise halbuki bu yerlerin yerde yerleri yoktur. Hem coğrafya ve fen onların bu dediklerini kabul edemiyor. Eğer doğru olmazsa bunlar nasıl veli olabilirler? Böyle hilafı vakı ve hilafı hak söyleyen nasıl ehli hakikat olabilir? El -cevap, Onlar ehl-i hak ve hakikattırlar. Hem ehl-i velayet ve şuhuddurlar. Gördüklerini doğru görmüşler, fakat ihatasız olan hâlet-i şuhuddda ve rüya gibi rü'yetlerini tabirde verdikleri hükümlerinde, hakları olmadığı için kısmen yanlıştır. Rüyadaki adam kendi rüyasını tabir edemediği gibi, o kısım ehl-i keşf ve şuhud dahi, rü'yetlerini o halde iken kendileri tabir edemezler. Onları tabir edecek asfiya denilen veraset-i nübüvvet muhakkikleridir. Elbette o kısım ehli şuhud dahi asfiya makamına çıktıkları zaman kitap ve sünnetin irşadiyle ile yanlışlarını anlarlar, tashih ederler, hem etmişler. Şu hakikati izah edecek şu hikayeyi temsiliyeyi dinle. Şöyle ki, bir zaman ehli kalp iki çoban varmış. Kendileri ağaç kasesine süt sağıp yanlarına bıraktılar.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 Yine kavaldan geçer, yatanın burnuna girer, o da uyanır. Der ki: "Ey arkadaş, acip bir rüya gördüm." O da der: "Allah hayretsin, nedir?" Der ki: "Sütten bir deniz gördüm. Üstünde acip bir köprü uzanmış. O köprünün üstü kapalı, pencereliydi. Ben o köprüden geçtim, bir meşelik gördüm ki başları hep sivri. Onun altında bir mağara gördüm, içine girdim." Altın dolu bir hazine gördüm. Acaba tabiri nedir? Uyanık arkadaşı dedi. Gördüğün süt denizi şu ağaç çanaktır. O köprü de şu kavalımızdır. O başı sivri meşelik de şu gevendir. O mağara da şu küçük deliktir. İşte kazmayı getir, sana hazineyi de göstereceğim. Kazmayı getirir, o gevenin altını kazdılar. İkisini de dünyada mes'ud edecek altınları buldular. İşte yatan adamın gördüğü doğrudur. Doğru görmüş, fakat rüyada iken ihatasız olduğu için tabirde hakkı olmadığından alemi maddi ile alemi maneviyi birbirinden fark etmediğinden hükmü kısmen yanlıştır ki ben hakiki maddi bir deniz gördüm der. Fakat uyanık adam, alemi misal ile alemi maddiyi fark ettiği için tabirde hakkı vardır ki dedi, gördüğün doğrudur.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 Yalnız coğrafya noktayı nazarındaki maddi vaziyetten ibaret değildir. Mesela demişler. Bir tabakayı arz, cin ve ifritlerindir. Binler sene genişliği var. Halbuki bir-iki senede devredilen küremizde o acip tabakalar yerleşemez. Fakat alemi mana ve alemi misalde ve alemi berzah ve ervahta küremizi bir çamın çekirdeği hükmünde farz etsek Ondan temessül ve teşekkül eden misali şeceresi o çekirdeğe nispeten koca bir çam ağacı kadar olduğundan bir kısım ehli şuhud seyri ruhani arzın tabakalarından bazılarını alemi misalde pek çok geniş görüyorlar. Binler sene bir mesafe tuttuklarını görüyorlar. Gördükleri doğrudur fakat alemi misal sureten alemi maddeye benzediği için iki alemi memzuç görüyorlar. Öyle tabir ediyorlar. Âlemi sahveye döndükleri vakit mizansız olduğu için meşhudatlarını aynen yazdıklarından hilaf-ı hakikat telakki ediliyor. Nasıl küçük bir aynede büyük bir saray ile büyük bir bahçenin vücudu misaliyeleri onda yerleşir, öyle de alemi maddiinin bir senelik mesafesinde binler senevüst atında vücudu misali ve hakayık maneviye yerleşir. Hatime. Şu meseleden anlaşılıyor ki derece-i şuhud derece-i imanı bil gayb'tan çok aşağıdır. Yani yalnız şuhuduna istinat eden bir kısım ehli velayetin ihatasız keşfiyatı, veraset-i ehli olan asfiya ve muhakkıkînin şuhuda değil, Kur'an'a ve vahye gaybi fakat safi ihatalı doğru hakayık imaniyelerine dair ahkamlarına yetişmez. Demek bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı kitap ve sünnettir. Ve mehenkleri kitap ve sünnetin desatir-i kutsiyeleri ve asfiyayi muhakkikiyinin kavanini hadsiyeleridir. İkinci Mesele-i mühimme. Sual. Vahdetül vücut meselesi çoklar tarafından en yüksek makam telakki ediliyor. Halbuki bela'yeti kübrada bulunan başta hulafay erbaa olmak üzere Sahabeler ve hem başta Hamseyi Ali Aba olarak e İmmi Ehlibeyt ve hem başta e İmmi Erbaa olarak müctehidîn ve tâbiînden bu çeşit Vahdetül Vücud meşrebi sarihan görülmemiş. Acaba onlardan sonra çıkanlar daha ileri mi gitmişler, daha mükemmel bir cadde-i kübra mı bulmuşlar? el -cevap, Haşa! Şems-i en yakın yıldızları ve en garib vereseleri bulunan o asfiyadan hiç kimsenin haddi değil, daha ileri gidebilsin. Belki cadde-i kübra onlarındır. Vahdet-ül vücud ise, bir meşrep ve bir hal ve bir nakıs mertebedir. Fakat zevkli, neşeli olduğundan, seyr o mertebeye girdikleri vakit çoğu çıkmak istemiyorlar, orada kalıyorlar. En münteha mertebe zannediyorlar. İşte şu meşrep sahibi, eğer maddiyattan ve vesayetten tecerrüt etmiş, ve esbab perdesini yırtmış bir ruh ise istira bir şuhuda mazhar ise vahdetül vücuttan değil belki vahdeti şuhuddan neş'et eden ilmi değil hali bir vahdeti vücut onun için bir kemal bir makam temin edebilir hatta Allah hesabına kainatı inkar etmek derecesine gidebilir yoksa esbab içinde dalmış ise maddiyata mütebakkil ise vahdetül vücut demesi Kainat hesabını Allah'ı inkar etmeye kadar çıkar. Evet, Cadde-i Kübra sahabe ve tabiin ve asfiyanın caddesidir. Hakayıkul eşyâ sabitetun cümlesi onların kaide-i külliyeleridir. Ve Cenabı ı Hakk'ın leyse kemitlihi şeyun mazmunu üzere hiçbir şey ile müşabehet yok, tahayyüz ve teceziden münezzehtir. Mevcudatla alakası halikiyettir. Ehlibah et-vücudun dedikleri gibi mevcudat evham ve hayalat değil görünen eşya dahi Cenab-ı Hakk'ın asarıdır. Heme ost değil heme ezost'dur. Yani her şey o değil belki her şey ondan'dır. Çünkü hadisat aynı kadim olamaz. Şu meseleyi iki temsil ile fehme takrib edeceğiz. Birincisi mesela bir padişah var. O padişahın Hakimi Adil ismiyle bir adliye dairesi var ki o ismin cilvesini gösteriyor. Bir ismi de halifedir. Bir meşihat ve bir ilmiye dairesi o ismin mazharıdır. Bir de kumandan-ı azam ismi var. O isim ile askeriye askeriyede faaliyet gösterir. Ordu o ismin mazharıdır. Şimdi biri çıksa dese ki o padişah yalnız Hakimi Adil'dir. Devâire adliyeden başka daire yok. O vakit bilmecburiye adliye memurları içinde hakiki değil itibari bir surette meşihat dairesindeki ulemanın evsafını ve ahvalini onlara tatbik edip zilli ve hayali bir tarzda hakiki adliye içinde tebeii ve zilli bir meşihat dairesi tasavvur edilir. Hem daireyi askeriyeye ait ahval ve muamelatını yine farazi bir tarzda o memurini adliye içinde itibar edip, Gaide hakiki bir daireyi askeriye itibar edilir ve hakeza. İşte şu halde padişahın hakiki ismi ve hakiki hakimiyeti ve Hakim adil ismidir ve adliyedeki hakimiyettir. Halife, kumandan-ı azam, sultan gibi isimleri hakiki değiller itibari Halbuki padişahlık mahiyeti ve saltanat hakikati bütün isimleri hakiki olarak iktiza eder. Hakiki isimler ise hakiki daireleri istiyor ve iktiza ediyorlar. İşte saltanat, uluhiyet, Rahman, Rezzak vehab, Hallak, Faal, Kerim, Rahim gibi pek çok esma-i hakiki olarak iktiza ediyor. O hakiki esma dahi hakiki ayneleri iktiza ediyorlar. Şimdi Ehli Vahdetül Vücud madem la mevcude illahu der. Hakiki eşyayı hayal derecesine indirir. Cenabı Hakk'ın vacibül vücud ve mevcut ve vahid ve ehad isimlerinin hakiki cilveleri ve daireleri var. Belki ayneleri, daireleri hakiki olmazsa hayali, ademi dahi olsa onlara zarar etmez. Belki vücud-ı hakiki'nin aynesinde vücud rengi olmazsa daha ziyade safi ve parlak olur. Fakat Rahman, Rezzak, Kahhar, Cebbar hallak gibi isimleri ise, tecellileri hakiki olmuyor, itibari oluyor. Halbuki o esmalar, mevcut ismi gibi hakikattırlar. Gölge olamazlar, aslidirler, tebe'i olamazlar. İşte sahabe ve asfiyâ-i ve e-immî -i, i beyt, hakaikul eşya i tetün derler ki, Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasıyla hakiki bir surette tecelliyatı var. Bütün eşyanın, onun icadı ile bir vücudu arizisi vardır. Ve o vücut çendan vacibül vücudun vücuduna nispeten gayet zayıf ve kararsız bir zıl, bir gölgedir. Fakat hayal değil, vehim değildir. Cenab-ı Hak, hallak ismiyle vücut veriyor ve o vücudu idame ediyor. İkinci temsil, mesela şu menzilin dört duvarında dört tane endam aynesi bulunsa, her bir aine içinde. Her ne kadar o menzil öteki üç aine ile beraber irtisam ediyor fakat her bir aine kendinin heyetine ve rengine göre eşyayı kendi içinde ihtiva eyler. Kendine mahsus misali bir menzil hükmündedir. İşte şimdi iki adam o menzile girse birisi bir tek aineye baka der ki her şey bunun içindedir. Başka ayneleri ve aynelerin içlerindeki suretleri işittiği vakit Mesmuatını o tek aynedeki iki derece gölge olmuş, hakikatı küçülmüş, tegayyür etmiş o aynenin küçük bir köşesinde tatbik eder. Hem der, ben öyle görüyorum, öyle ise hakikat böyledir. Diğer adam ona der ki, evet sen görüyorsun, gördüğün hak'tır. Fakat vakide ve nefsül emirde hakikatin hakiki sureti öyle değil. Senin dikkat ettiğin ayna gibi daha başka ayneler var gördüğün kadar küçücük, gölgenin gölgesi değiller. İşte Esma-i her biri, ayrı ayrı birer ayna ister. Hem mesela, Rahman, Rezzak, hakikatlı, asıl oldukları için, kendilerine layık rızka ve merhamete muhtaç mevcudatı ister. Rahman nasıl hakiki bir dünyada, rızka muhtaç hakikatli zîruhları ister, Rahim de öyle hakiki bir cenneti ister. Eğer yalnız mevcut ve vacibül vücut, ve Vahidi Ehad isimleri hakiki tutulup öteki isimler onların içine gölge olmak haysiyetiyle alınsa o esmaya karşı bir haksızlık hükmüne geçer. İşte şu sırdandır ki Cadde-i Kübra elbette velayeti kübra sahipleri olan sahabe ve asfiya ve tabi'in ve eimme-i ehlibeyt ve eimme-i caddesidir ki doğrudan doğruya Kur'an'ın birinci tabaka şakirtleridir. Subhanaka la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahme innaka antel wahhab. Allahumma salli wa sallim ala, ala man mesele Hikmet ve ile halledilmeyen bir meseleyi muhimme كُلَّ يَوْمٍ هُوَ fi شَعْنٍ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٍ Sual Kâinattaki mütemadiyen şu hayretengiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyorlar? Daima dönüp tazeleniyorlar. El-CEVAP Şu hikmetin izahı bin sahife ister. Öyle ise izahını bırakıp, gayet muhtasar bir icmalini iki sahifeye sığıştıracağız. İşte nasıl ki bir şahıs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 Hararetle o vazifeyi yaptırıyor ki ona dâî ve muktazî tabir edilir. Mesela yemek yemek ihtiha'dan gelen bir lezzet, bir ihtiya^ktır ki onu yemeye sevk eder. Sonra da yemeğin neticesi vücudu beslemektir, hayatı idame etmektir. Öyle de velillâil metelül a'lâ şu kainattaki dehşetengiz ve hayretnuma hadsiz faaliyet iki kısım esma-i ilahiye istinat ederek iki hikmeti vasıa içindir ki her bir hikmeti de nihayetsizdir. Birincisi Cenabı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının hadd hesaba gelmez enva ı tecelliyatı var. Mahlukatın tenevvürleri o tecelliyatın tenevvüğünden geliyor. O esma ise daimi bir surette tezahür isterler. Yani nakışlarını göstermek isterler. Yani Nakışlarının aynelerinde cilve-i cemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani kainat kitabını ve mevcudat mektubatını anen fe anen tazelendirmek isterler. Yani yeniden yeniye manidar yazmak ve her bir mektubu zat-ı mukaddes ve müsemmai akdes ile beraber bütün zih nazar-ı göstermek ve okutturmak iktiza ederler. İkinci Sebep ve Hikmet Nasıl ki mahlukattaki faaliyet bir iştiha, bir iştiyak, bir lezzetten geliyor ve hatta her bir faaliyette katiyen lezzet vardır. Belki her bir faaliyet bir nevi lezzettir. Öyle de, vacibül vücuda layık bir tarzda ve istinay zatîsine ve gınay mutlakına muvafık bir surette ve kemale mutlakına münasip bir şekilde hadsiz bir şefkat mukaddese ve hadsiz bir muhabbeti mukaddese var ve o şefkati mukaddese ve o muhabbeti mukaddeseden gelen hadsiz bir şevki mukaddes var ve o şevki mukaddesden gelen hadsiz bir süruru mukaddes var ve o süruru mukaddesden gelen tabir caizse hadsiz bir lezzeti mukaddese var hem o lezzeti mukaddeseden gelen hadsiz terahhumdan mahlukatın faaliyet-i kudret içinde ve istidatları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemül etmesinden neşet eden memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen ve zatı ı rahime ait tabir caiz ise hatsiz memnuniyeti mukaddese ve hatsiz iftiarı mukaddes vardır ki hatsiz bir surette hatsiz bir faaliyeti iktiza ediyor. İşte şu hikmeti dakikayı felsefe ve fen ve hikmet bilmediği içindir ki şu ursuz tabiatı ve kör tesadüfü ve camit esbabı şu gayet derecede alimane, hakimane, basirane faaliyete karıştırmışlar, dalalet zulumatına düşüp nuru hakikatı bulamamışlar. Kulillahu summe zerhum fi havdhihim yel'abun. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz heditna wa hab lana min ladunke rahme innake entel vehab. Allahumme salli ve sellem ala kashifi tilsmika aynetika bi adedi zerratil mevcudat. وعلى آله وصحبه ما دعم الأرض والسماوات الباقي هو الباقي سيد نرسي